Merhaba sevgili dinleyiciler. Söz ekibinden ben Zeynep. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Söz Çocuk Hakları programı ile birinci yılımızı doldurduk. Bir yaşımız bitti. Üçüncü dönemimize başladık. Bu yeni dönem itibariyle. Açık Radyo'ya ve siz dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz bize çocuk haklarını yaygınlaştırma ve farkındalığı arttırmak için fırsat verdiğinizden dolayı bu programa gelmeden önce ben geçtiğimiz dönemin programlarına baktım biraz maalesef çoğunlukla çocuk hakları ihlallerini konu alan programlar yapmışız yapmak zorunda kalmışız aslında biraz öyle olmuş galiba. Umuyorum bu önümüzdeki dönemde daha fazla iyi örneklerin duyulduğu, çocuk haklarının hayata geçtiği örneklerin duyulduğu ve bunu çocukların ağzından duyabildiğimiz programlar yapma şansına sahip oluruz. Bugünkü programımız aslında bunun bir çeşit başlangıcı olabilir belki. Çünkü bugün konuklarımızla eğitimde iyi örnekleri konuşacağız. 18-19 Nisan tarihinde Sabancı Üniversitesi'nde Ev sahipliğine eğitim reform girişiminin yaptığı bir konferans gerçekleşti. Adı Eğitimde İyi Örnekler konferansıydı ve altıncısı yapıldı bu sene. Ee, konuklarımla birlikte bu konferansın nasıl geçtiğini, iyi örneğin ne demek olduğunu e, konuşmaya çalışacağız birlikte. Size konuklarımı tanıtmak istiyorum. Ee, i̇lk önce Melisa'dan başlayayım. Melisa Çakmak eğitim reformu girişiminde e, proje uzmanı olarak çalışıyor. Ve bu e, konferansında koordinatörüydü kendisi değil mi Melisa? Doğru. Evet. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> e, i̇kinci konuğum Türkay Tol. E, kendisi konferansın müdavimlerinden e, bir matematik öğretmeni aslında. Ve bu seneki kaçıncı konferansın oldu Türkay Sen'in? E, altıncı Evet, e, aramızdaki en deneyimli konferans e, insanı <gülüyor> Türkay. Hoş geldin Hoş sen yok. de. E, ve son olarak bir genç arkadaşımız var, Elif Aksoy. E, o da bu sene konferansın en temel e, özelliklerinden birini temsil ediyor. Aslında bir anda enteresan bir cümle kurdum ama e, Elif lise öğrencisi ve bu sene konferansta çok fazla... Lise ve ilk öğretim ikinci kademe öğrencisi vardı ve konferansın şeyi çok fazla değişti. Yapısı çok değişti benim gözlemimle. Elif de sağ olsun bizi kırmadı bugün geldi kendi deneyimlerini paylaşacak. bize de hoş geldin Elif. Hoş bulduk, Şimdi aslında ilk önce hani konferans nedir ne değildir biraz onu Melisa senden dinleyelim istersen. Eğitimde iyi örnekler konferansı derken neden bahsediyoruz? Ee, esasında şöyle söyleyebiliriz eğitimde iyi örnekler konferansı e, öğretmenlerin kendi eğitim ortamlarında yaptıkları iyi örnekleri diğer öğretmenlerle paylaşabilecekleri bir ortamı e, yaratmayı hedefliyor. Ee, ama hani e, bir taraftan da yalnızca öğretmenlerin birbiriyle e, hani, deneyimlerini paylaştıkları bir şey olmasının dışında hani senin de biraz önce vurguladığın gibi hem öğrencilerin katılımıyla hem işte sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla hem bakanlıktan e, bazı yetkililerin katılımıyla hani daha hani bir sürü paydaşın eğitimin bütün paydaşlarının bir araya geldiği hani bir paylaşım ortamı diyebiliriz. O yüzden yalnızca öğretmenlerin birbiriyle paylaştığı bir ortam olarak hani kısıtlandırmamak da e, gerekiyor. Bir de hani konferansın yapısı itibariyle vurgulanması gereken belki bir noktada şey olabilir. Yani hani bir taraftan öğretmenlerin iyi örneklerini birbirleriyle paylaştığı alanlar var. Bir de hani e, akademiden olsun ya da bazı alanlardaki uzmanlar olsun onların yaptıkları atölye çalışmaları ile hani hani... E, Belli temalarda hani o senenin gündemi olan temalarda e, hem öğretmenlerin hem bütün katılımcıların hani farkındalıklarını arttırmaya yönelik hani e, bazı atölye çalışmaları da var e, bu senenin de o anlamda hani e, teması işte Dünya Astronomi Yılı olması itibariyle daha çok bilim eğitimi e, vurgusu. Vardı hani kısaca böyle özetleyebilirim hani Daha sonra sorularla da hani açabilirim Biraz daha derinleşebiliriz. yani Hı -hı. Dolayısıyla bir sunumlar var iyi örnek dediğimiz Bir de aslında belki bu iyi örneklerin çoğalmasını Sağlamak Desli. için zemin Hı -hı. oluşturacak Çeşitli Hı -hı. Atölye, atölye çalışmaları, çalışmaları yapılıyor ee, Peki seçme kriterlerine falan da Birazcık gelmek Hı -hı. istiyorum aslında Belki onun da üstünde durmak lazım ama ilk önce Türkiye'ye dönüp şey sormak istiyorum Böyle bir ortamda bulunmak Senin öğretmenliğine nasıl bir katkı sağlıyor mesela sağladı diyeyim hani altı yıldır. Bu ortamda aslında birer öğrenci oluyoruz. Hı hı. Orada yapılan çalışmaları öğreniyoruz. E, kolejlerde, üniversitelerde ne gibi çalışmalar var. Bakanlık temsilcileri neler yapıyorlar onları öğreniyoruz biz. E, müthiş bir vizyon oluşturuyor öğretmenleri. Uygulanan çalışmaları okuluma nasıl adapte edebilirim sorusunu soran öğretmen bu, bu tür konferanslardan çok fazla faydalanıyor diye düşünüyorum. Peki senin... Pardon meclise ki söyle. <gülüyor> Türkan'ın söylemiş olduğu şeyden hemen eklemek istediğim bir şey oldu da e, hani e, sunuşlar var demiştik bir de hani o, bütün o sunuşların hani zeminle hazırlayacak ve besleyecek atölye çalışmaları esasında bir şey daha et, ekleyebiliriz diye düşündüm o da şu. Ee, genelde hani konferansa hep talim ve terbiye kurulundan da katılım oluyor ve onlara da bir atölye çalışmasıyla mutlaka bir alan açılıyor. Hani bunun da en temel sebeplerinden biri hani yapmış oldukları çalışmaları hani kapalı bir alanda yapmaları değil de hani bütün o eğitimin başka paydaşlarını açabilecekleri ve hani daha fazla tartışmayı açabilecekleri bir alan yaratmak anlamında da hani konferansın bir etkisi var diye düşünüyorum. Onu da eklemek istedim. Evet bir katkısı var mutlaka. Ee, az Bak önceki sorun özel olarak Türkiye'de ne yapıyorsunlar geliyorsa. <Gülüyor> e ee, bizim için bir hedef oldu. Yani yapılan çalışmaları gösterebileceğimiz bir ortam oldu ve öğrencilerimizi motive etmekte müthiş kolaylık. <Gülüyor> e, sağladı bize bu konferans. Aslında ilk önce belki sen katılım hikayenden de bahsedebilirsin o, çünkü evet, muhtemelen evet, evet. birçok öğretmen içinde benzer şey söz konusu. Aslında hani örnekler konferansının yaygınlaşması da muhtemelen bu yolla oldu. Onun için önce ee, hikayeyi dinleyelim. 2004 yılında hiç haberim yoktu böyle bir konferanstan. Bir matematik öğretmeni arkadaşım aradı konferansa gelir misin diyerekten. Evet dedim ama kırmamak için evet dedim. İşte e, konferans günü geldiğinde erken bir saatte kalktık işte ben hala söyleniyorum bu saatte kalkılır mı bu saatte hafta sonumu nereye harcıyorum gibi. Ama konferans bittiğinde pazar günü akşam e, şarj olmuş gibiydim. Öğretmenlik adına da şarj olmuş gibiydim ve o günden sonra her konferansa katıldım. Hı hı. Yerel çalıştaylara katıldık yani bir virüs diyelim o virüsü bulaştırdılar bana sağ olsunlar atamadım üzerimden. Mutluyum bundan ayrıca. Evet evet. Bence de gayet iyi sonuçlar alıyoruz bu virüsün atılmaması dolayısıyla. Ee, çok yoğun bir programı oluyor gerçekten konferansın aslında. Öyle sabahın erken saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar giden ve çeşitlilik içeren. O açıdan da zenginleştirici bir şey de Yani hani sırf kendi alanınızdaki örneklerle yetinmeyip başka yapılan edilen de öğreniyorsunuz. Peki Elif, <gülüyor> senin için nasıl geçti konferans? Nasıl bir şeydi öğretmenlerin arasında olup da? Çok güzel bir şeydi. Yani orada öğretmen-öğrenci ilişkisini kaldırdık. Resmen hani biz de parçasız, onlar da parçası şeklinde. Çok güzel bir alışveriş oldu bence. Ee, zaten hani ortam çok güzel. Hani daha bir kaynaşıyoruz. Ee, biz hani öğrenci biraz daha şey, öğretmenlere göre biraz daha şeyizdir. Böyle hani daha... Ee, nasıl denir e, kaynatma gibisinden hani <gülüyor> bir de hani şey e, e, konferansın şöyle bir etkisi var e, çok etkileniyorsunuz e, o his size öyle bir his veriyor ve bu mekan devam ediyor evet mu demek istiyorsun evet. özellikle yoksa mekan olarak ve hani Hı -hı. eğitim olarak e, nasıl diyeyim kendinizi çok özel hissediyorsunuz orada ve yani bu his ok e, ertesi gün de devam ediyor evet. okulda aynı şekilde ee, mesela biz e, şey e, e, bu sene ilk gelenler arkadaşlarımıza onu onu da hissettirdik açıkçası yani biraz hava attık Hattınız. gibi. <gülüyor> <gülüyor> İyi olmuş. Siz seneye o zaman katılımcı sayısında bir artış bekliyoruz <gülüyor> gençler üzerinden, değil mi? Kesinlikle katılıyorum ve ben de bunu taraftarıyım zaten. Ee, öğrenciler ne kadar çok katılırsa paylaşım o kadar çoğalır Hı -hı. ve hani döngü sağlanır diye düşünüyorum. Konferansın öğrencilere açılmasının çok önemli bir faydası oldu bence. Gerçekten talebe oldular. Hani talep eden kişi. Hı hı. Amaç buydu sanırım. Gördükleri güzel çalışmaları okulunda talep etmeleri gerekiyor öğrencilerin. Hani eğitim en temelden başlıyor. En hı. temel üyesi nedir? Öğrencidir. Öğrencinin talebiyle bir şeyleri değiştirebiliyorsak bu muazzam bir şey olacak. Evet. Ben de kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Birkaç tane sunuşta çok benzer örnek yaşadım çünkü çocukların sorduğu sorular sunuş yapan öğretmenleri, bakanlık görevlilerini, STK, kimin sunuşuysa fark etmedi. Hepsini Ekstra heyecanlandırdı yani yetişkinlerin sorduğu sorulara o ciddiyetle cevap vermiyorlar bir anlamda aslında. Yani çocuk soru çocuktan geldiği zaman herhalde senin söylediğin biçimde hani asıl talep etmesi gerekenin talep eder hale gelmesi aslında sunuş yapanları da heyecanlandırdı. Ben öyle gözlemledim ve çok etkileyici bir şeydi bu. Öğrenci katılımının bir artısı da e, konferansa katılan öğrenciler okullarına döndüklerinde... E, Hangi ders olabilir Hı. işte biyoloji olabilir fizik olabilir kimya olabilir fen bilimleri olabilir bununla ilgili gördükleri çalışmaları öğretmenlerine şunu şunu diyebilirler e, ya biz şöyle bir şeyler yapamaz mıyız bu öğretmen üzerinde de bir talep e, olumlu etkisi olacaktır diye düşünüyorum kesinlikle talep etmekten kastım aslında Hı, böyle bir şey evet. Ee, peki Melisa bir birazcık şey süreçle ilgili konuşalım mı? Belki hani programımızı dinleyen öğretmen olan hani iyi haberi olmamış olan iyi örnekler konferansından dinleyicilerimiz vardır. Nasıl bir süreç işliyor? Bu iyi örnekler nasıl geliyorlar konferansa Hı -hı. kadar? Yani esasında şöyle diyebiliriz Ekim ayı ayları civarında genelde hani artık konferansın Nisan ayında ve Nisan'ın ilk ve ikinci haftasında yapılması hani bir gelenek haline geldi artık ve bu böyle devam edecek olursa genelde Ekim aylarında hani İl Milli Eğitim Müdürlükleri kanalından ve aynı zamanda üniversitelerde rektörlük ve dekanlık kanalından duyurular yapılıyor ve çağrı yapılıyor. Ee, aynı zamanda tabi e, internet sitesi e, var internet sitesinin a, şeyini de hani veririm hı hı. E, şu anda burada doğru zaman mı hani şey yapamadım e, sonra da alabiliriz. evet internet sitesi kanalıyla da duyuruluyor ve bu çağrıya hani e, belli bir zaman aralığında hani başvuru e, yapılması e, talebi yani başvuru yapılması çağrısı yapılıyor. Ee, ve e, daha sonra genelde orta, ortalama şöyle diyebiliriz aralık ocak ayları hani başvuruların toplandığı iki ay oluyor ve ocak sonu hani başvuruların kapandığı e, bir süreç oluyor. Ee, esasında hani birçok insandan şöyle bir şey duyuyorum. Proje başvurusu yapmak genel olarak öğretmenlere korkutucu bir şey olarak geliyor çünkü hani proje çok detay yani proje başvuruları çok detaylı işler diye Hı. ama hani burada esasında hani başvuruda yalnızca hani yaptığın projenin amacı hani hedefi neydi hani nasıl uygulandı gibi hani çok daha hani basit yalnızca yapılan işi biraz hani detaylı değerlendirilebilir şekilde görülebilecek hani çok temel basit sorular var ve hani başvurular internet üzerinden yapılıyor aynı zamanda posta yoluyla da gönderilerek hani toplanıyor. E, değerlendirme süreci ise şöyle işliyor e, Ocak'ta başvurular kapandıktan sonra e, ilk başta uzman alanında uzman olan e, kişilere bir e, Şeyler gönderiliyor başvurular hı hı. gönderiliyor ve önce bir hakem değerlendirmesinden geçiyor başvurular sonra genelde yedi kişiden oluşan bir jüriyle e, jüri son kararı veriyor ve hani seçilecek başvuruları seçiyor kriterlere gelirse e, esasında en temel kriterlerden bir tanesi e, projenin yenilikçi olup olmadığı yani gerçekten hı. hani alanda yeni bir şey. E, söyleyip söylemediği İkincisi de gerçekten hani ne kadar uygulanabilir ve yaygınlaştırılabilir olduğu yani bu iki kriter hani çok daha evet. temel e, kriterler e, ve hani bunun sonucunda hani seçilen başvurular e, duyuruluyor ve böylece hani davet ediliyor bir de belki şunun altını çizmek lazım çünkü ona en başından beri çizmedim iki Farklı seçilen başvuruların konferansta sunulma şekli Hı. var. Ee, bir tanesi e, yarım saatlik bir e, zaman veriliyor ve bunu hani sözlü sunuş şeklinde sunabiliyorlar. Hani birebir katılımcıları hani sözlü olarak sunabiliyorlar. Ya da e, bir e, yani A5 boyutunda diyelim ortalama bir çalışmayı anlatan bir afiş yapabiliyorlar. Ve onla o afişi hani duvarlara asarak ve diğer insanların görmesini sağlayacak şekilde sunuş yapılabiliyor. Hani kısaca böyle özetleyebilirim. Bir sergi salonuna dönüyor aslında bir anlamda evet. üniversitenin içi. Bir, bir yerde çalışmalar devam ederken yani, boş zamanlarınızda da çıkıp posterleri görebiliyorsunuz. O da çok canlı hı. hale getiriyor, canlandırıyor şeyi. Bu arada ben... <gülüyor> söyle. e, proje korkutucudur aslında proje Hı. yapmak. Adı korkutucu. korkutucu yani proje kelimesi zaten kendi başına Ama korkutucu. E, i̇yi ki benim için önemli ol olmasını sağlayan şey, ben güzel bir çalışma yaptım okulumda ve diğer insanlarla paylaşmak istiyorum evet, dediğinizde evet. E, gönderin bakalım diyebiliyorlar. Evet. E, ve Adıyaman'ın bir köyünden, Adana'nın işte çok ücra bir yerinden o kadar güzel çalışmalar geliyor ki. E, IÖK örnekler konferansının belki de en büyük artısı e, Türkiye'nin dört bir yanından eğitimcileri buluşturması oldu. Yapılan güzel çalışmaları görmemiz sağladı. Belki de e, ömür boyunca göremeyeceğimiz çalışmalarla tanıştık. Yani mesela hakikaten şeyi düşündüğümüzde başvurular bu sene gelen başvuru sayısını düşündüğümüzde hani 900'e dayandı başvuru sayısı ve cidden şey var yani e, o ortalama yine konuşabiliriz 60 ilden başvuru geliyor hani bu zaten hakikaten hani çok yaygın e, başvuru olduğunu. Gösteriyor Gösterim. ve birçok ilde hani artık hani biliniyor falan olduğunu gösteriyor. Kaç şey seçtiniz bu 900 küsur başvuruda? Ee, kaç sunuş ka yani toplamda aslında toplamda 167 yani e, sayı indirmek e, zorunda kalıyoruz. Evet. Peki e, şey bu başvuruların arttığını varsayarsak belki yeni kriterlere mi ihtiyacınız olacak? Yeni yeni kriterlere ve belki de hani kriterlerden daha çok bütün değerlendirme sürecini daha uzun zamana yaymak ve hı hı. hani e, işte bizim şeyimiz Şu anda uyguladığımız metodoloji değerlendirme ile ilgili hiçbir başvuruya öneleme yapmamak. Yani hem hakemlere hem jüriye bütün başvuruları değerlendirmek. Hı hı. Ama yani şimdi sayı 900 olduğunda belki işte hani belli önelemeler yaparak hani jüriye çıkacak başvuru sayısını azaltarak yeniden değerlendirme sürecini gözden geçirmek hani daha mantıklı olacakmış olabilir, gibi görünüyor. Olabilir. Çünkü gerçekten hani jüri 917 başvuruyla hani e, bayağı Zor günler geçiriyor. Sen bir ne dedim ki benim bir Cin <gülüyor> Cin bir kriter önerim var aslında hmm. Elif ile göz göze gelerek bunu söylemek istiyorum. Acaba çocukların değerlendirmesini hmm. de almak bir fikir olabilir mi? Çünkü hani katılımın tüm boyutlarını ee, gerçekleştireceksek işte artık hani Hı -hı. konferansa gelmeye başladılar Konferansta söz alıp fikirlerini Hı -hı. sorularını iletmeye başladılar zaman içinde bu oldu ve hani şimdi o zaman hangilerinin iyi örnekler olduğuna dair Çocukların Fikirleri. da bir Hı -hı. yani öğrencilerin her yaştan bir kriter oluşturma şansı olabilir Ne dersin Elif? Çok olur mu böyle olur. bir şey? Hı -hı. Çok doğru yani buna bir sistem düşünülebilir belki. Evet. Yani çünkü mesela e, hani jüride e, belli bir dağılımı yakalamayı önemsiyoruz mesela. hani Mutlaka hani deneyimli öğretmen sahada sahayı bilen hani akademi gözünün yanında gerçekten hani sahadan birilerinin bir şey söylemesini ama hani çocuk boyutu hakikaten hani düşünülebilir diye. Farklı bir yaklaşım diye. olur. Evet, kesinlikle. Ve yani hani e, iyi örnekler konferansının kendisi bir iyi örnek Hı -hı. diye söylüyoruz. Hep artık Hı -hı. o zaman en iyi örnek falan olabilir bu konudaki yani. Bir de mesela yani. şey açısından da çok e, şey önerin e, değerli bence. Hani iyi örnekse bence hani bir taraftan neyin sunulduğundan da hani sürecin de bir iyi örnek olması açısından da hani. Evet. Evet. Tam o açıda. Aslında burada Elif'e biraz söz vermek istiyorum. Sen bir çeşit hani karar, yani başta karar verme açısından değil ama sonda değerlendirme yapma açısından söz sahibi oldun. Değil mi? Evet. Yani bu biraz Bize biraz anlatır mısın? Kapanış gerçekten. oturumunda. Evet. evet. Gerçekten çok heyecanlanmıştım. <gülüyor> <gülüyor> e, ve plansız falan çıkmıştım. Yani doğaçlama olarak konuştum ama e, şeyden bahsettim işte. Ben de öğrenci katılımından bahsettim. Geçen sene göre çok daha artış gördüm. Senin de ikinci iyi evet, örnekler bin, konferansın evet, o zaman. Aynen. E, beni mutlu ettiğini söyledim e, çünkü e, bunun gerekçesini de söyledim çünkü hani iyi olanın farkına varmak onu seçmeyi kolaylaştırır slogan haline geldi zaten bu benim için <gülüyor> e, ondan bahsettim e, yani geçen evet, ilk yani bir de sosyalcık ve psikolojik yararından bahsettim aslında örnek zaten Hı -hı. eğitim olarak bu konuda zaten iyi örnek hı hı. yani e, tanımadığımız insanlarla tanışıyoruz diyaloğa giriyoruz onlarla Tanış, hı hı. E, bu sene tekrar, gelecek sene gidersem eğer tekrar tanışmış olduklarımla karşılaşacağım bu gene beni mutlu edecek hı hı. E, kendime güvenim artıyor bu tür ortamlarda diyalog kurabilme mesela şu özgüveni kazandım ben şu an <gülüyor> ve bunun için yani artıları mutlaka bu şekilde artıları olduğu için e, ve Türkiye'nin bu tür reform geliştiriline ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hı hı. Şey yani ilk sana bu teklif geldiğinde dediğim kapanış değerlendirme kapanış oturumunda sen hani gençler adına söz alır mısın diye sorduklarım. Bu şanslı şimdi... öğrenci ben miyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten güzel bir da aslında. Evet bence de. Senin orada olman muhtemelen salonda oturan diğer gençlerin konuşmasını da kolaylaştırdı. Evet. Orada sadece evet, yani olur. hani masanın etrafında oturanlar sadece büyükler yetişkinler evet. olsaydı çünkü çok iyi de geri bildirimler aldınız değil mi? İyi değerlendirmeler aldınız Melisa gençlerden. Evet ve şey hani e, ben Söylediğin şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum Çünkü e, gerçekten orada hani Bir şekilde Elif'in temsiliyeti Hani birçok şeyi çözdü diye düşünüyorum Ve gerçekten hani çocuk mesela e, Gelen ilk, ilk öğretim seviyesinde Bir e, kişinin yapmış olduğu Öneri mesela gerçekten bence Çok çok önemliydi çünkü bizim de mesela İyi Örnekler Konferansı'nı yaparken ulusaldan Yeriyle taşımamızın hani e, Birçok yerde bunu tekrarlamamızın en temel Meselesi hani bunu bir örnek alarak alın Ve yaygınlaştırın ve hani kendi inisiyatifini siz de devam edin Hı. mesajıysa hani orada çıkıp mesela bence en hani öz ve e, şey e, bu işin yapmaya çalıştığı şeyi ifade eden bir çocuktu ve gerçekten şey dedi yani hani bunu neden biz kendi mekanlarımızda hani kendi imkanlarımızda sürekli tekrarlamıyoruz Hı. ve yani hani bilmiyorum hani çok önemli ve temel bir mesajdı. Sen kapıyı açtın, ben oradan devam edeyim. Yerel e, konferanslardan Hı -hı. bahsettin. Aslında onu da Türkiye'ye soralım. Biraz evet. bu konuda çeşitli çalışmaları olduğu için belki. E, aslında sen anlatır mısın bize yerel e, konferanslar ne demek? Yani birazcık dinleyicilerimiz için de bilgi vermiş olalım. Şimdi e, İÖK'lerde, İstanbul'da yapılan İÖK'lerde e, moderatörler oluyor. toplantıyı Toplantı kolaylaştırıcıları diyelim, değil mi Hı -hı. onlar için? Moderatör görüşleri, izleyici geri bildirimleri, şöyle bir havuz oluşturuyor. Bu çalışmalar, bazı çalışmalar Anadolu'daki yerel çalışma yerel çalıştaylara götürülebilir, götürülsün, faydalı olur. Hemen bir şey eklemek istiyorum. Temelde de hani bunun, yani bunun söylenmesi demek şey demek yani. Tam da bu çalışmalar yaygınlaştırılabilir hı hı. demek. Kriterlerinizle evet. uygun bir şey yani hı hı. dolayısıyla evet. Daha sonra. 10, ben on bir e, yerel çalıştaya katıldım. Hiç görmediğim Gerçekten illeri... Of. Hiç görmediğim illeri gördüm. Ne kadar şanslıydım. E, mesela ben <gülüyor> utanarak söylüyorum. Ben Doğu Anadolu'ya hiç geçmemiştim. Ve ne büyük bir eksiklik olduğunu... E, ...iyöklerle anladım. Yerel çalıştaylarla anladım. E, Adıyaman, Nemrut, işte Perre mezarlıkları... ...Şanlıurfa, dünyanın ilk üniversitesini orada görmek... ...Bingöl'de yüzen adalara çıkmak... Ee, yani pek çok insan şimdi Avrupa'ya tatile mi gitsek diyordur ama benim hayalimde Anadolu'da bir tatil. Hı hı. Doğu Anadolu'da, hı hı. Güney Doğu Anadolu'da içine alan e, bir tatil var. Kültürel etkileri doluyor yani Kesinlikle. sadece eğitsel değil. <gülüyor> orada eğitiliyoruz biz hani iyi örneği olan e, öğretmenler, eğitimciler oraya bir şeyler anlatmaya, paylaşmaya gidiyoruz belki ama e, biz de eğitiliyoruz. Hı. Hem oradaki arkadaşlarımızın, öğretmen arkadaşlarımızın yaptığı güzel çalışmaları öğreniyoruz hem de Anadolu'yu tanımış oluyoruz. Evet. Bu aynı zamanda da tabii oradaki iyi örneklerin de biraz daha merkeze doğru gelmesine de katkı sağlıyor bu. Tersinden bir etkisi de var sanırım. Bu mesela, bunun altını çizmen çok iyi oldu. Şöyle bir şey bu sene işte Nevşehir'de bir yerel çalıştay yapmayı düşünüyorduk ama Nevşehir İlmilli Eğitim Müdürlüğü bizle temasa geçince daha önceden hani bize bu sene de bize gelir misiniz yerel çalıştayı dedi ve onun üzerine böyle bir iletişim başladı ve iletişim başlaması da tam bu Eğitimde iyi Örnekler Konferansı'na başvuruların olacağı zamana geldi ve bir anda böyle bir tanıtım yapalım biz öyle Öğretmenlere dediler, öğretmenlere bir tanıtım yaptılar falan ve bu sene Nevşehir'den 100 başvuru geldi. Yani 900 başvurunun 100'ü Nevşehir'den geliyor. Yani bu temas Hiç hani bir şekilde açılıyor. ulusal konferansa hani çok büyük bir etkisi olduğu çok net. Evet. Ben Adıyaman'dan bahsetmek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Adıyaman'da bir köy okulunda bir öğretmen arkadaşımız. Köy okulundaki bir öğretmen öğrencilerini... ...Ankara'ya Anıtkebire Ankara Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanıyla görüşmeye götürüyor. Hı hı. Pek çok ünlü yazarla iletişime geçiyor. Onlardan kitaplar alıyor, onlara götürüyor çocuklarını. E şimdi bir köy düşünüyorum, Anadolu'da bir köy. Ve çocukları benden daha çok gezmiş. Hı. Müthiş bir eğitim faaliyeti. Hı. Artı Adana Karataş Halk Eğitim Merkezi'nden bahsetmek gerekir. Bunların hepsi benim e, İÖK'lerde tanıdığım, hı. tanıştığım insanlar. Hı hı. E, tarım işçisi çocukları... Okulaştırmaya okula kazandırmaya çalışıyorlar hı hı. ve o kadar büyük fedakarlıklarla çalışıyor ki bu insanlar e, yine utandım kendimden biz yine e, hani bazen şey yaparız e, çalışma ortamımızda ya şöyle yoruluyoruz böyle yoruluyoruz deriz ya o insanları gördükten sonra bende azaldı bu Hayır, Daha çok, çok yoruluyorlar lazım, gerçekten hı. çok fazla yorulan çok fedakar insanlar var. Aslında hep aslında biz aşağı yukarı bütün programlarda benzer bir şey konuşuyoruz. Çok az bilgimiz var, çalıştığımız alanda başka insanlar Hı -hı. neler yapıyor vesaire diye ve bunun için çok farklı farklı ortama ihtiyacımız Hı -hı. var aslında hakikaten. Çünkü bir sürü açıdan besliyor insanı hem senin dediğin gibi bir de, psikolojik olarak şey yapıyorsun daha güçlü hissediyorsun Hı -hı. kendini evet. hani daha çok yapabileceğim şeyler var daha fazla insan da bunu yapabilirim diye zihin açıyor Hı -hı. vesaire. Üstelik de yani bu bütün bu bilgilerin bir şekilde toplanması lazım ki yani buradan Anlamlı bir şey çıksın aslında sanırım İyi Örnekler konferans bunun en iyi örneğinden bir evet. tanesi. Bakanlıktan e, diğer şeylere, STK'lara, illere, ilçelere vesaire her tarafa yayılarak insanları iyi şeyleri evet. üretmeye yöneltiyor evet. bir anlamda. Bizi Tükkan. dinleyen eğitimciler ne düşünür bilmiyorum ama bazen bizde şöyle psikoloji olur. E, Hı -hı. Yaptığım iş önemli değil Hı -hı. galiba. Çevrem bunu önemsemiyor. Ama İYÖK'lerde görüyorsunuz gerçekten önemli bir iş yapıyorsunuz. Ve sizi önemseyen sizin gibi insanlar var. Bu çok büyük bir kazanım. Kesinlikle. Çok. E, o zaman bu sözde galiba <gülüyor> programı şey yapabiliriz. Çok büyük kazanım cümlesi aklımızda <gülüyor> kalarak. E, çok teşekkür ediyorum. Hepinize Biz katıldığınız için. Ederiz. Süremiz Tabii. çok az olduğu için böyle sohbetler biraz yarım yarım kalıyor. <gülüyor> Herkesin sesi biraz az duyuluyor ama nasıl olsa iyi örnekler devam edecek. Biz de sizleri burada misafir etmeyi sürdürürüz. Ee, kolay gelsin. Hepinize ayrı ayrı e, dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz bizi dinledikleri için. Haftaya görüşmek üzere. iyi akşamlar.